Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Aslan Yelesi Uzun profesyonel kariyerim boyunca karşılaştığım pek çok vaka kadar tuhaf ve alışılmadık bir meselenin ben emekli ayrıldıktan sonra kapıma, ayaklarıma kadar gelmiş olması gerçekten de dikkate değer. Her şey Londra'nın kasvetinin tam ortasında geçen uzun yıllar boyunca hayalini kurup durduğum doğaya, doğal hayatın huzuruna çekildiğim Sussex'teki Küçük evime taşındıktan sonra oldu. Hayatımın bu döneminde sevgili Watson'la irtibatımız neredeyse tamamen koptu. Nadiren hafta sonları ziyaretime geliyor, o kadar. Haliyle kendi tarihimi yazmak da bana kalıyor. Ah, keşke o da yanımda olsaydı. Her türlü zorluğa rağmen ulaştığım nihai zaferi ne de güzel anlatırdı. Ancak gel gör ki kendi hikayemi kendim anlatmak, Aslan Yeresi'nin esrarıyla ilgili araştırmamda çıktığım zorlu yolun adımlarını kelimelere kendim dökmek zorundayım. Tepelerin güney eteklerinde yer alan çiftlik evimin müthiş bir kanal manzarası var. Buradan bakıldığında kıyı çizgisi yarlardan, sarp kayalıklardan oluşuyor ve denize inmek için oldukça dik ve kaygan, uzun, meşakkatli bir patikayı kullanmak gerekiyor. Patikanın sonundaysa sizi suların çekilmediği zamanlarda bile çakıllarla dolu olan uzun ve geniş bir kumsal bekliyor. Sağda solda açılmış çukurlar her gelgitle birlikte su doldukça har külade yüzme havuzlarına dönüşüyorlar. İki yana doğru kilometrelerce uzanan kumsalda manzaraya küçük Fullward köyünden başka bir şey girmiyor. Evde neredeyse yalnızım. Bütün ev halkı benden, yaşlı hizmetçiden ve arılarımdan ibaret. Yarım mil kadar ötede ise çeşitli mesleklere hazırlanan gençlerin usta hocalardan ders gördüğü Bay Stekhurst'ün meşhur okulu yer alıyor. Stekhurst zamanının en ünlü kürekçilerinden biriymiş ve şimdi de her alana merakı olan harika bir akademisyen. Ben sahile taşınır taşınmaz onunla iyi arkadaş olduk. Öyle ki civarda akşamları davet beklemeden uğrayabildiğim tek komşum o. 1907 Temmuz'un sonlarına doğruydu. Şiddetli bir fırtına çıkmış, rüzgar denizi kayalıklara kadar taşımaya, her dalgada minik göletler oluşturmaya başlamıştı. Sözünü ettiğim o sabahsa rüzgar epey bir dilmiş, doğa tertemiz, cıvıl cıvıl ortaya çıkıvermişti. Böyle keyifli bir günde çalışmak mümkün olmadığı için kahvaltıdan sonra biraz temiz hava almaya çıktım. Kayalıkların tepesinde sahile inen sarp patikanın civarında dolaştım. Yürürken arkamdan biri seslendi. Dönüp baktığımda Harold Stuckhurst'un neşeyle bana el salladığını gördüm. Ne müthiş bir sabah değil mi Bay Holmes? Sizi burada bulacağımı tahmin etmiştim. Yüzmeye gidiyorsunuz galiba. Ah şu eski numaralarınız yok mu? diye karşılık verdi. Şişkin cebine bakarak. Evet Macberson benden önce çıktı ama hala oradadır herhalde. Okulun fen hocası olan Fitzori Macberson. Hayatı, geçirdiği bir romatizmal yüksek ateş sonrası yaşadığı kalp sorunlarıyla boğuşarak geçmiş, düzgün, namuslu bir genç adamdı. Ama onca sağlık sorunlarına rağmen doğuştan atletti ve onu aşırı yormayan her türlü sporda başarılıydı. Yaz kış yüzmeye giderdi ve ben de biraz yüzücü olduğum için ona çoğu kereler katılmışlığım da vardı. Biz bunları konuşurken genç adamı da gördük. Aşağıya baktığımızda patikanın bitiminde önce kafası göründü, sonra sarhoş gibi debelenen vücudu çıktı ortaya. Hemen ardından ellerini havaya savurdu ve korkunç bir çığlık atarak yüzüstü düştü. Stuckhurst'la hemen koşup adamı sırtüstü çevirdik. Ölmek üzere olduğu çok belliydi. O baygın gözleri ve bembeyaz kesilmiş yanakları başka bir anlama geliyor olamazdı. Bir an yüzüne bir hayat belirtisi geldi. Bizi uyarmaya çalışırmış gibi heyecanla birkaç sözcük mırıldandı. Başlarını anlamasam da sessiz bir çığlık halinde çıkan ''aslan yelesi'' sözlerini seçebilmiştim. O anda son derece ilgisiz ve anlaşılmaz gelmesine rağmen başka bir şey söylemediğinden de eminim. Sonra hafifçe doğrulup kollarını havaya kaldırdı ve yan yattı. Ölmüştü. Arkadaşım korkudan şok olmuştu ama ben tahmin edileceği üzere kendimi kaybetmemiştim. Böyle olağanüstü bir vakanın karşısında takınılması gereken tutum da bu olmalı zaten. Adamın üstünde bir burberi palto, pantolon ve bağcıkları bağlanmış bez ayakkabılar vardı. Son nefesini verirken burberisi omuzlarından kurtulup sıyrılmış, çıplak gövdesini ortaya çıkarmıştı. Gördüklerimiz hayret vericiydi. Sırtı ince, tel bir çubukla defalarca kırbaçlanmış gibi koyu kırmızı izlerle kaplıydı. Omuzlar ve kaburgalardaki bütün boşlukları dolduran yaralara bakılırsa esnek bir alet kullanılmış olmalıydı. Acı dolu nöbetleri sırasında alt dudağını ısırmış olduğu için çenesinden aşağı kan damlıyordu. Çektiği acının ne kadar büyük olduğunu anlamak için çarpılıp gerilmiş yüzüne şöyle bir bakmak yeterliydi. Ben cesedin başında diz çökmüş, stekorsisi ayakta dururken aniden üstümüze çöken gölgenin kaynağına bakmak için döndüğümüzde Ian Murdock'ın da yanımıza gelmiş olduğunu gördük. Okulun matematik öğretmeni olan Murdoch, konuşmayı sevmeyen, mesafeli biri olduğu için fazla dostu olmayan, uzun boylu, esmer, zayıf bir adamdı. Sıradan dünya ile bütün bağlarını koparmış, trigonometriyle, irrasyonel sayılarla çevrili, yüce, soyut bir yerde yaşamayı seçmiş gibiydi. Onun tuhaflıklarıyla öğrencileri de alay eder, fırsatını bulsalar onu maskara etmeyi bilebilirlerdi. Ama adamın damarlarında yalnızca kömür karası gözleriyle ve kavruk yüzüyle değil, zaman zaman büyük öfke patlamalarıyla da kendini gösteren yabani bir kan dolaşıyordu. Bir keresinde MacPherson'ın küçük köpeği peşinden ayrılmıyor diye hayvanı yakaladığı gibi cama fırlatmıştı. Aslında Steckhorst böyle bir şeye kolay kolay tahammül etmez, hemen kapıyı göstermeyi bilirdi ama adam bir yandan da çok değerli bir öğretmendi. İşte şimdi dibimizde biten adam böyle tuhaf ve karmaşık biriydi. Köpekle ilgili mesele yüzünden ölen adamla aralarında fazla bir muhabbet olmaması beklense de şimdi gördükleri karşısında gerçekten şok olmuş gibiydi. Zavallı adam! Ben ne yapabilirim? Nasıl yardım edebilirim? Onunla birlikte miydiniz? Nasıl olduğunu anlatabilir misiniz? Hayır, hayır. Ben sabah geç vakit çıktım. Kumsala içinmedim, inmedim. Okuldan şimdi ayrıldım hatta. Sizin için ne yapabilirim? Fulworth'taki polis karakoluna gidebilirsiniz. Meseleyi hemen bildirmek gerekiyor. Tek söz etmeden koşar adım karakola yöneldi. Stackhurst cesedin başında hala aynı şaşkınlık içinde dururken ben de incelemeye devam ettim. İlk işim kumsalda başka birileri olup olmadığını kontrol etmek oldu. Bulunduğum yerden her yeri görebiliyordum ve uzaklarda Fulworth köyüne doğru hareket eden 2-3 karaltıdan başka kimsecikler yoktu. Bu durumu kesinliğe kavuşturduktan sonra yavaşça patikadan aşağı inmeye başladım. Kil ve kireç karışımı toprağın sağında solunda yukarı çıkan ve aşağı inen aynı ayak izleri vardı. Demek ki bu sabah bu yoldan geçen başka kimse olmamıştı. Bir yerde parmakları toprağa gömülmüş bir el izine de rastladım. Ki bu da zavallı Mark yukarı çıkmaya çalışırken düştüğüne işaret ediyordu. Daha yuvarlak ve derin çöküntüler ise birkaç kez dizlerinin üzerine çöktüğünü gösteriyordu. Patika'nın sonunda çekilen suların bıraktığı büyükçe bir gölet vardı. Yanındaki kayalardan birinin üzerine bırakılmış olan havluya bakılırsa MacPherson burada soyunmuş olmalıydı. Havlunun katlanmış halde ve kuru oluşu ise adamcağızın suya hiç girmemiş olabileceğini düşündürüyordu. Sert çakıl taşlarının etrafında dolanırken birkaç yerde bez ayakkabılarının ve çıplak ayaklarının iz bıraktığı kumluk yerlere rastladım. Çıplak ayak izleri suya girmeye hazırlandığını gösterse de havlunun durumu bunu yapmadığına işaret ediyordu. Sorun diğer pek çok vakada olduğu gibi bütün tuhaflığıyla belirmeye başlamıştı. Genç adam kumsalda en fazla bir çeyrek saat kalmış olmalıydı. Stakers'ın okuldan çıkış zamanı buna şüphe bırakmıyordu. Çıplak ayak izleri MacPherson'ın yüzmeye gittiğini ve soyunduğunu gösteriyordu. Sonra görüntüsünün dağınıklığından çıkardığım kadarıyla alel giyinmiş, suya girmeden ya da kurulanmaya fırsat kalmadan yukarı çıkmıştı. Ve niyetinin değişmesinin nedeni de vahşice, insanlık dışı bir şekilde kırbaçlanmış olması. Öyle ki bu işkenceye acıdan dudağını ısırıp katlanacak kadar uzun süre maruz kalması olmuştu. Sonra da bu son gücünü kullanarak yukarı tırmanmış ve orada can vermişti. Böylesine barbarca bir eylemi kim yapmıştı? Evet kayalıkların dibinde tek tük oyuklar ve küçük mağaralar vardı ama güneş içlerini iyice aydınlattığı için saklanmaya uygun yerler değildi buralar. Ya ilerideki karaltılar? Suçla bağlantıları olamayacağını gösterecek kadar uzaklardı ama denizde birkaç balıkçı teknesi vardı ki onlar da çok uzak sayılmazlardı. Onları da boş bir zamanda sorgulamak gerekebilirdi. Araştırmaya girişilecek birkaç yol varmış gibi görünse de hiçbirinin varacağı nokta belli değildi. Nihayet cesedin yanına döndüğümde meraklı bir kalabalığın toplanmış olduğunu gördüm. Elbette Stuckhurst hala oradaydı ve Ian Murdoch, köyden polis memuru Anderson'ı da alıp gelmişti. Anderson, bütün Sussexliler gibi ağırbaşlı, sessiz görünümünün altında hiçbir kötü niyet barındırmayan, iri yarı, kızıl bıyıklı bir adamdı. Her şeyi dikkatle dinleyip not aldıktan sonra beni bir kenara çekti. ''Tavsiyelerinizi bekliyorum Bay Holmes. Bu meseleyi tek başıma halledemeyeceğim.'' Yanlış bir şey yapacak olursam Lewis'tekiler canımı okur. Ben de bunun üzerine amirini ve doktorunu çağırmasını, ayrıca onlar gelene kadar yeni ayak izleri oluşmasın diye olay yerine kimseyi sokmamasını tavsiye ettim. Bu arada ölen adamın ceplerinden mendil, büyükçe bir bıçak ve katlanır bir kartvizitlik çıkmıştı. Kartvizitliğin içinde ise katlanmış bir kağıt parçası. Kağıdı açıp polis memuruna uzattım. Bir kadının elinden çıktığı her halinden belli olan notta şunlar yazıyordu. Orda olacağıma emin olabilirsin, Maudi. İlk bakışta iki aşık arasındaki bir randevulaşma notuymuş gibi duruyordu. Ama randevunun nerede ve ne zaman olduğu belirtilmemişti. Memur notu kartvizitliğe koyup diğer şeylerle birlikte burberi paltonun cebine sıkıştırdı. Bense kayalığın dibinin didik didik aranmasını tembih ettikten sonra yapılacak başka bir şey olmadığına karar verip kahvaltı etmek için eve döndüm. Yaklaşık iki saat sonra Steckhurst gelip cesedin okula taşındığını, soruşturmanın da orada yürütüleceğini haber verdi. Bunun haricinde tahmin ettiğim gibi kayalığın dibindeki küçük mağaralardan bir şey çıkmamıştı. Ama Steckhurst, MacPherson'ın masasını karıştırdığında, Fullworth'ten Bayan Mahut Bellamy ile aralarında bir şeyler olduğunu gösteren samimi yazışmalar bulmuştu. Notu yazan kişinin kim olduğunu da böylece anlamış oluyorduk. Mektupları polis aldı, dedi Steckhurst sonra. O yüzden yanımda getiremedim. Ama işin içinde ciddi bir gönül ilişkisi olduğu kesin. Pamföndi ile randevulaşmalarının dışında o korkunç olayla bu ilişkinin bir bağlantısını çıkaramadım. Hepinizin gittiği bir havuzda randevulaşmazlardı herhalde, dedim. Kader işte, dedi. Macpherson'un yanında öğrencileri de olabilirdi. Sadece kader mi? Stegers kaşlarını çatıp düşündükten sonra, onlara Ian Murdoch engel olmuş, dedi. Kafaltıdan önce çocuklara bir cebir problemi vermiş. Zavallı adam, o da yıkıldı. Ama yanlış bilmiyorsam araları iyi değilmiş. Bir ara vardı öyle bir şey. Ama son bir yıldır Murdoch elinden geldiğince MacPherson'a yaranmaya çalışıyordu. Normalde pek cana yakın biri değildir. Belli oluyor, şu köpeğe yaptıklarını anlatmıştın. O mesele kapandı gitti. Ama arkasında intikam hisleri bırakmış olabilir. Hayır hayır, ben gerçekten sonunda iyi dost olduklarına eminim. O halde şu kızla ilgili meseleye geçelim. Kendisini tanır mısın? Onu tanımayan yoktur ki. Civardaki en güzel kızdır. Baktıkça bakasın gelir. Öyle güzeldir. Ondan MacPherson'un da hoşlandığını biliyordum. Ama işin yazışmaya kadar gittiğinden haberim yoktu. Kimin nesidir bu kız? Fullworth'un bütün teknelerinin sahibi olan Tom Bellamy'nin kızı olur. Adam herkes gibi hayata balıkçılık yaparak atılmış. Ama şimdi hatırı sayılır biri. İşleri oğlu William'la birlikte yürütüyorlar. Full gidip kendileriyle bir görüşsek mi? Gidip de ne göreceğiz? Bir bahane buluruz artık. Zavallı kurban o hale kendi kendine gelmiş olamaz ya. Kırbaç başka birilerinin elinde olmalıydı. Tabii o yaraları açan gerçekten bir kırbaçsa. Böyle küçük bir yerde çok fazla tanıdığı olamaz. Meseleye dört bir koldan girişirsek bu olayın arkasındaki gerçek nedeni bulur ardından da suçluya ulaşabiliriz. Normalde kekik kokan yayla da yürüyüş yapmak zevkli olurdu ama şimdi zihnimiz tanık olduğumuz bu trajedinin hüznüyle ağırlaştığı için gözümüz hiçbir şeyi görmez olmuştu. Fulworth World, körfezin etrafında bir yarım daire oluşturacak şekilde kurulmuştu. Eski köy merkezinin arkasındaki tepelere ise yeni modern evler inşa edilmişti. Stakers beni bunlardan birine götürdü. Bellamy evine barınak adını vermiş. Şuradaki arduaz damlı, köşe kuleli ev işte. Hayata sıfırdan başlamış biri için hiç de fena... Tanrı aşkına şuraya bak. Barınağın bahçe kapısı açılmış, dışarı bir adam çıkmıştı. Bu uzun boylu, zayıf, dalgın adamı tanımamak mümkün değildi. Matematikçi Ian Murdoch'tu bu. Çok geçmeden yolda karşılaştık. ''Selam!'' diye seslendi Stuckhurst. Adam başıyla selam verip kaçamak bir bakışla yanımızdan geçip gitmeye niyetlense de müdürü onu durdurdu. işin vardı orada?'' diye sordu sonra. Murdoch'un yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. ''Beyefendi, evet ben sizin çatınızın altında çalışan bir elemanınızım belki ama özel hayatımla ilgili hesap vermek zorunda olduğumu bilmiyordum.'' Steggers'un sinirleri yaşadığı onca şeyden sonra iyice yıpranmış olmalıydı. Yoksa daha sabırlı olurdu muhtemelen ama şimdi kimseyi dinleyecek halde değildi. Bu şartlar altında verdiğiniz bu cevap tam anlamıyla küstahlıktır Bay Murdoch. ''Sizin sorunuzu da aynı kefeye sokmak gerekmez mi?'' Şimdiye kadar itaatsiz davranışlarınıza müsamaha gösterdim ama bu son olacak. Bir an önce geleceğinizle ilgili planlar yapmaya başlasanız iyi olur. Bunu zamanında ben de çok düşündüm ama artık okulu benim için yaşanır bir yer kılan tek insanı da kaybettim. O kendinden adımlarla çekip giderken Stakers de öfkeli gözlerle arkasından baka kaldı. Ne kadar imkansız tahammül edilemez bir adam değil mi? diye bağırdı sonra. O anda zihnimde beliren ilk düşünce Bay Ian Murdoch'un olay yerinden kaçmak için en uygun fırsata tutunmaya çalıştığı oldu. Şüphe zihnimde yer etmeye başlamıştı. Belki de Bellamy'lere yapacağımız ziyaret meseleye biraz ışık tutabilirdi. Stekhorst'un siniri geçince eve yöneldik. Bay Bellamy ateş kırmızısı uzun sakalları olan orta yaşlı bir adamdı. Biz geldiğimizde öfkeden yüzü de sakalının rengini almaya başlamıştı. Hayır efendim, başka bir şey duymak istemiyorum. Oğlum, salonun bir köşesinde oturan asık suratlı, iri yapılı genç adamı göstererek, işte kendisi de burada. İsterseniz ona da sorun. Şu Persanın mauda olan ilgisi büyük terbiyesizlikti. Evet efendim, o kadar yazışıp durdular. Kim bilir başka neler de yaptılar da evlilik sözünü ağızlarına bile almadılar. Kızımın başında bir annesi yok. Onun varı yoğu biziz. Ve biz de gerekirse... Hanfendi çıka gelince adamın sözleri yarıda kalmıştı. Dünyanın bütün jürileri bir araya gelse tam puan alırdı desem abartmış olmam. Böyle bir kökten ve böyle bir iklimde böylesi nadide bir çiçek nasıl olmuş da yeşeri vermişti. Beynim her zaman kalbime hükmettiği için kadınlara çok kapılmamışımdır. Ama şimdi kızın kusursuz yüzatlarından, yaylaların yumuşak tazeliğinin hayat kattığı teninden ben bile gözlerimi alamıyordum. Genç bir adamın onu görüp de için için yanmaması ne mümkündü. İşte şimdi kapıyı açıp içeri giriveren, kocaman kocaman gözlerle Harold Staccors'a bakmakta olan kız böyle bir kızdı. Fitzroy'un öldüğünden haberim var.'' dedi kız. ''Bana ayrıntıları anlatmaktan çekinmeyin.'' ''Şu sizin beyefendi bize her şeyi anlattı.'' diye araya girdi baba. ''Bu işe kız kardeşimi bulaştırmayın.'' diye hırladı genç adam. Kız kardeş ise dönüp kardeşine sert bir bakış attı. Bu benim meselem William. Bırak da kendim halledeyim. Öyle ya da böyle. Ortada bir cinayet var. Bunu kimin yaptığının bulunmasına yardımcı olmazsam gidenin gözü arkada kalır sonra. Stekhorst'un anlattıklarını dinlerken yüzünde biliren ağırbaşlı ifadeden güzel olduğu kadar güçlü de bir karakteri olduğu izlenimine edindim. Maud Bellamy hayatımda her zaman son derece kusursuz ve çarpıcı bir kadın olarak kalacaktır. Stekhorst'un hikayesi bittikten sonra bu kez bana döndü. Onları adalete teslim edin Bay Holmes. Bunun için her türlü yardımı yapmaya hazırım. Sanki bunları benden daha çok babasına ve kardeşine söylüyor gibiydi. Teşekkür ederim diye karşılık verdim. Böyle meselelerde kadınların içgüdülerine her zaman güvenirim. Ancak onlar demeniz dikkatimi çekti. İşin içinde birden fazla kişi olmasından mı şüpheleniyorsunuz? Bay MacPherson'ı ne kadar cesur ve güçlü bir adam olduğunu bilecek kadar iyi tanırdım. Onu bu hale tek kişi sokmuş olamaz. ''Sizinle yalnız konuşabilir miyiz?'' ''Sana söylüyorum Maud, bu işe burnunu sokayım deme sakın.'' diye bağırdı babası öfkeyle. Kızcağız çaresizce bana döndü. ''Elden ne gelir?'' ''Gerçekleri çok yakında bütün dünya öğrenecek zaten. Sizin önünüzde konuşmamda bir sakınca yok.'' dedim. ''Aslında ben yalnız konuşmamızı tercih ederdim. Ama madem babanız buna müsaade etmiyor, anlatılanları dinlemek zorunda kalacak.'' Sonra ölen adamın cebinde bulduğumuz nottan söz ettim. Bu polis soruşturmasında da karşımıza çıkacaktır. Bize söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Bunu gizli tutmanın bir manası yok diye karşılık verdi kız. Nişanlanmıştık, evlilik planları yapıyorduk. Bunu herkesten gizlememizin nedeni ise Fitzroy'un yaşı iyice ilerlemiş ölüm döşeğindeki amcasının kendi rızası dışında evlendi diye onu mirasından mahrum etmesinden korkuyor olmasıydı. Başka hiçbir nedeni yoktu yani. Bunu bize söyleyebilirdin diye hırladı Bay Belami. Söylerdim baba ama bana kötü bir şey yapmayacağından nasıl emin olabilirdim acaba? Bir baba olarak kızımın oradan buradan erkekler bulmasına itiraz etmek hakkımdır. İşte ona karşı böyle ön yargılı olduğun için söylemedik zaten. Neyse şu randevuya dönelim. Elbisesinin cebinden kırış buruş bir kağıt parçası çıkardı. Bu notuna cevaben yazmıştım onu. Canım, salı gün batımından sonra kumsaldaki yerimizde. Başka zaman kaçamıyorum. F-M Bugün salı. Akşam onunla buluşacaktım. Notu alıp arkasında baktım. Postayla gelmemiş bu. Elinize nasıl ulaştı? Bu soruya cevap vermesem daha iyi olur. Soruşturduğunuz vakayla ilgisi yok çünkü. Ama öğrenmek istediğiniz başka bir şey varsa sorabilirsiniz. Sözünde durup her soruma cevap verdi ama soruşturmayı ilerletecek bir şey çıkmamıştı. Nişanlısının düşmanları olması için bir sebep göremiyordu. Aklına tek gelen diğer talipleriydi. Sakıncası yoksa Bay Ian Murdock'ın da onlardan biri olup olmadığını sormak isterim. Yüzü kızardı, kafası karışmış gibiydi. Bir dönem ben de öyle düşündüm ama Fitzroy'la aramdaki ilişkiyi öğrendikten sonra değişti. Bu garip adamın etrafındaki karanlık gölgeler iyice şekillenmeye başlamıştı. Geçmişini araştırmak gerekiyordu. Odası aranmalıydı. Bunun için Stackhurst'ten yardım alabilirdim. Barınaktan çıktığımızda nihayet bu karmaşık yumağın bir ucundan tutmayı başardığımızı düşünüyorduk. Aradan bir hafta geçti. Resmi soruşturmadan bir şey çıkmayınca yeni deliller bulunana kadar bir kenara kaldırılmasına karar verilmişti. Bu arada Stekorst, elemanının odasını gizlice aramış ama oradan da bir şey çıkmamıştı. Bense bütün vakayı hem olay yerine yeniden giderek hem de zihnimde evirip çevirerek bir daha elden geçirmiş ama yeni bir sonuca varamamıştım. Okurlarım bütün maceralarımızın arasında güçlerimi bu kadar zorlayan bir vakaya daha rastlamamıştır herhalde. Bu muammayı çözmeye hayal gücüm de yetmiyordu. Ama sonra köpek meselesi çıktı ortaya. İlk duyan hizmetçi kadın olmuştu. Kırsal kesimde insanların haber almak için kullandıkları şu garip, kablosuz fısıltı gazetesi marifetiyle öğrenmişti her şeyi. ''Şu Bay MacPherson'ın köpeğinin başına gelenler ne kadar da üzücü.'' dedi yaşlı kadın bir akşam. Genelde böyle konuşmalara girmiyor olsam da sözleri dikkatimi çekmişti. ''Ne olmuş Bay MacPherson'ın köpeğine?'' ''Ölmüş efendim, sahibinin yokluğuna dayanamamış.'' ''Sana kim söyledi?'' ''Herkesin dilinde beyefendi, zavallıcık bir haftadır hiçbir şey yemiyormuş zaten. Bugün iki öğrenci onu ölü bulmuş, hem de kumsaldaymış efendim, sahibinin can verdiği yerde.'' ''Sahibinin can verdiği yerde.'' Bu sözleri hala bütün tazeliğiyle hatırlıyorum. O anda zihnimde bunun hayati bir öneme sahip olabileceği fikri doğmuştu. Köpeğin ölmüş olması o güzel, sadık doğasından kaynaklanıyor olabilirdi. Ama neden özellikle sahibinin can verdiği yerde? Bu ıssız kumsal onu neden öldürmüştü? Onun da bir çeşit kan davasına kurban gitmesi mümkün müydü? Gözümün önünde canlanan algı hala bulanık olsa da bir şeyler harekete geçmişti artık. Çok geçmeden okula gidip stekörsü buldum. İsteğim üzerine köpeği bulan iki öğrenciyi, Satbury ile bulantı yanıma gönderdi. ''Evet havuzun hemen dibindeydi.'' dedi biri. ''Ölen sahibinin izini takip etmiş olmalı.'' Bir Airedale teriyeri olan küçük sadık yaratığı salondaki bir bezin üzerine yatırmışlardı. Bedeni sertleşmiş, gözleri yuvalarından fırlamış, bacakları çarpılmıştı. Çekmiş olduğu acı çok belli oluyordu. Sonra okuldan çıkıp havuza kadar yürüdüm. Güneş batmış, koca kayalığın gölgesi vurunca su üzerinde bir kurşun tabakası varmış gibi karanlık bir örtüyle kaplanmıştı. Tepemde dönüp ötüşen iki deniz kuşundan başka kimsecikler yoktu etrafta. Solgun ışıkta, sahibinin havlusunu serdiği kayanın hemen dibindeki kumlukta küçük köpeğin patilerinin izini zar zor seçebildim. Uzunca bir süre etrafımdaki gölgelerin gittikçe kararmasını aldırmadan derin düşüncelere daldım. Zihnimde düşünceler düşünceleri kovalıyordu. Hiçbir zaman elinizi uzatıp tutamasanız bile orada bir yerde olduğunu bildiğiniz ve sürekli peşinde koşup durduğunuz kabuslara benzemeye başlamıştı her şey. İşte o akşam... Ölüm kokan o yerde bir başıma dururken bunları hissediyordum. Sonra nihayet dönüp yavaşça eve yürümeye koyuldum. Tam patikayı sonuna kadar çıkmıştım ki aklıma geldi. Hevesle yakalamaya çalıştığım şeyin ne olduğunu hatırlamıştım o anda. Siz de bilirsiniz, Watson çok sözünü etmiştir. Bilimsel bir sisteme ait olmayan ama gerektiğinde çok işime yarayan geniş bir bilgi dağarcığım vardır. Zihnim her türlü paketin bir köşeye fırlatıldığı sıkış tıkış bir ardiye odası gibidir. Ve içerisi o kadar kalabalıktır ki neyi ne zaman nereye koyduğumu doğru düzgün hatırlamam. Ama içeride bir yerde bu meseleye ışık tutabilecek bir şeyler olduğunu hissediyordum. Görüntü hala belli belirsizdi ama bu sefer en azından onu nasıl ortaya çıkarabileceğimi biliyordum. Muazzam, akıl almaz bir şeydi ama imkansız değildi ve bunu sonuna kadar test etmeye kararlıydım. Küçük evimin kitaplarla doldurduğum tavan arasına girişip bir saat kadar ortalığı talan ettikten sonra nihayet küçük bir kitaba ulaştım. Hevesle hayal meyal hatırladığım bölümü açtım. Evet gerçekten de pek muhtemel olmayan uçuk kaçık bir fikirdi ama beni nereye götüreceğini öğrenene kadar içim rahat etmeyecekti. Yatağa girdiğimde vakit epeyce geç olmuştu ve zihnim ertesi günkü işlere girişmek için sabırsızlanıyordu. Ama o işler can sıkıcı bir şekilde başlamıştı. Sabah çayımı yuvarlamış kumsala doğru yola çıkacaktım ki Sussex karakolundan müfettiş Bardell diye biri ziyaretime geldi. Ağır kanlı, iri yapılı, sessiz bir adam olduğu her halinden anlaşılan müfettiş düşünceli ve endişeli bir halde beni bekliyordu kapıda. ''Engin tecrübelerinizi bilmeyen yoktur bayım.'' diye söze girdi. ''Şu an yapacağımız konuşmayı başka kimsenin duymasına gerek yok. Bu Macperson davasında iyice tıkandım.'' Sorum şu, tutuklamalı mıyım yoksa serbest mi bırakmalıyım? Bay Ian Murdock'ı mı kastediyorsunuz? Evet bayım, insanın aklına başka kimse gelmiyor zaten. Böyle küçük yerlerin bir avantajı da bu. Soruşturmayı gayet dar bir çerçeveye indirgeyebiliyorsunuz. Peki ama o yapmadıysa kim yapmış olabilir ki? Elinizde onun aleyhine bir şey var mı? O da benimle aynı dar yollardan geçmişti. Murdock'ın karakterinden, etrafında dolanan söylentilerden bahsetti. Köpek olayında gösterdiği öfke patlamalarını anlattı. MacPherson'la geçmişte yaşadıkları tartışma, Bayan Bellamy'e olan ilgisi, o da benimle aynı sonuçlara ulaşmıştı ama bunların hiçbiri yeni değildi. Bir tek, Murdoch'un okuldan ayrılmaya hazırlanması yeni bir haberdi. Aleyhine bu kadar çok delil olan birinin avuçlarımın arasından kayıp gitmesine izin verirsem bana ne gözle bakarlar. Bu, müfettiş için gerçekten ciddi bir meseleydi. Ama şu da var, diye söze giriştim. Vakanızdaki boşlukları da görmeniz gerekiyor. Adam suçun işlendiği saatte orada olmadığını kolaylıkla kanıtlayabilir. Son ana kadar öğrencileriyle birlikte olduğunu biliyoruz. Biz MacPherson'ı bulduktan birkaç dakika sonra arkamızdan gelmişti. Ayrıca maktul gibi güçlü birini bu hale kendi başına getirmiş de olamaz. Son olarak da bu yaraların açılmasına neden olan aletin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Bir çeşit kamçı ya da esnek bir kırbaçtan başka ne olabilir ki? İzleri incelediniz mi? diye sordum. Ben de baktım doktor da. Ama ben büyüteşle bakmıştım ve tuhaf şeyler gördüm. Nedir onlar Bay Holmes? İçeri girip elimde büyük bir fotoğrafla çıktım. Böyle vakalarda uyguladığım yöntem budur, diye açıkladım sonra da. Siz ne yapıyorsanız hakkını vererek yapıyorsunuz zaten Bay Holmes. Öyle olmasa şu an bulunduğum yere gelemezdim. Şimdi önce sağ omzun etrafındaki ize bakalım. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Olduğunu söyleyemem. Çizgi boyunca her yer aynı derinlikte değil. Bazı noktalarda kan diğerlerinden daha çok toplanmış. Şu yara izinde de benzerlikler var. Bu ne anlama geliyor olabilir? Hiçbir fikrim yok. Sizin var mı? Belki vardır, belki yoktur. Bunu daha sonra söyleyebilirim. O izi yapan şeyi bulmamızı sağlayan her türlü bilgi, suçluya bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacak. Biliyorum, size saçma bir fikir gibi gelebilir ama, dedi müfettiş, Şöyle kızgın demirden bir ağı sırtın üzerine yerleştirecek olursak bu belirgin noktalar gözlerin birbiriyle çakıştıkları yerleri gösterebilir. Çok yani bir fikir bu. Ya da üzeri küçük, sert boğumlarla kaplı, dokuz kamçılı kırbaçla kullanılmış olabilir. Tanrı aşkına Bay Holmes tam üzerine bastınız. Ya da başka bir nedeni vardır belki Bay Bardell. Ne olursa olsun tutuklama yapmanızı sağlayacak kadar sağlam delilleriniz yok. Kaldı ki kurbanın son sözlerini de unutmamak gerek. Aslan yelesi. Benim aklıma yine iyan... Evet, onu ben de düşündüm ama bildiğim kadarıyla Murdoch'un böyle bir lakabı yok. Alternatif bir çözüm öneriniz yok mu Bay Holmes? Olabilir ama üzerinde tartışmaya değecek hale gelene kadar bir şey söylemek istemiyorum. Peki ne zaman olacak bu? Bir saat içinde, belki de daha erken. Müfettiş çenesini sıvazlayıp şüphe dolu gözlerle bana baktı. ''Aklınızdan neler geçtiğini keşke görebilseydim Bay Holmes. Şu balıkçı tekneleri olabilir mi?'' ''Hayır, hayır. Onlar çok uzaktaydı. O halde Bellamy ile çam yarması oğlu olmalı. Zaten Bay MacPherson hakkında iyi şeyler düşünmüyorlardı. Bu hainliği onlar yapmış olamaz mı?'' ''Hayır, hayır. Ben hazır olana kadar ağzımdan laf alamazsınız.'' dedim gülümseyerek. ''Şimdi müfettiş, sizin de işleriniz var, benim de. Öğlene doğru burada buluşabilirsek...'' Tam o anda sözlerim sonun başlangıcı sayabileceğimiz bir gelişmeyle yarım kaldı. Dış kapım çarpılarak açılmış, koridordan gürültülü ayak sesleri gelmiş, sonra da içeri iyan mördak dalmıştı. Betty benze atmıştı, üstü başı perişan haldeydi. Ayakta durabilmek için ince kemikli elleriyle eşyalara tutunmak zorunda kalıyordu. "Brendy, Brendy!" dedi hırıltıyla, sonra da inleyerek koltuğa yığıldı. Ama yalnız değildi. Arkasından, mördak gibi perişan halde nefes nefese stekorsu daldı içeri. Evet, evet, brandy diye bağırdı o da. Adam can veriyor. Onu buraya kadar zar zor getirdim. Yolda iki kez kendinden geçti. Küçük bir bardak brandy, mucizevi bir değişim yaratmaya yetmişti. Adam bir kol üzerinde doğrulup, palto'sunu omzunun üstünden attı. Tanrı aşkına, afyon verin, morfin verin diye bağırdı. Beni bu cehennem azabından kurtarın. Gördüklerimiz karşısında müfettiş ve ben şaşkına dönmüştük. Adamın çıplak omzunda Fitzroy MacPherson'ın da ölüm damgası olan aynı kızıl kanlı çizgilerden vardı. Acının ne kadar şiddetli olduğunu görebiliyorduk. Acı artık bütün vücuda yayılmış olacak ki bazen adamcağızın nefesi kesiliyor, yüzü mosmor oluyor, sonra hırıldayarak kendine gelip yumruğuyla kalbini dövüyor, alnından şapır şapır terler akıyordu. Her an ölebilirdi. Boğazından aşağı boşalttığımız brandillere rağmen avuçlarımızın içinden kayıp gidiyordu. Salat yağına batırılmış pamuklu bezler bu garip yaraların verdiği acıyı biraz olsun dindiriyor gibiydi. Nihayet daha fazla dayanamadı ve başı yastığa gömüldü. Gücünün son damlaları da tükenmek üzereydi. Yarı uykulu, yarı baygın haldeydi şimdi. Ama en azından acıyı hissetmiyor olmalıydı. Onu bu haldeyken sorgulayamayacağımız belli olmuştu. Durumu biraz normale dönünce Stekhorst bana dönüp ''Tanrım, Tanrım'' diye inledi. ''Nedir bu Holmes, nedir bu?'' ''Onu nerede buldun? Kumsalda, tam olarak MacPherson'ı can verdiği yerde. Bu adamın kalbi de MacPherson'ınki gibi zayıf olsaydı buraya kadar gelemezdi bile. Onu yukarı çıkarırken birkaç kez kendinden geçti. Okul daha çok uzak olduğu için buraya getirdim ben de.'' ''Onu kumsaldayken gördün mü?'' ''Çığlıklarını duyduğumda yukarıda yürüyüş yapıyordum.'' Aşığı baktığımda suyun kenarında sarhoşlar gibi debelendiğini gördüm. Tanrı aşkına Holmes, elinden gelen ardına koyma, çöz şu meseleyi, üzerimizdeki laneti kaldır. Buralar yaşanmaz hale geldi. Senin gibi dünyaca ünlü biri bile bir şey yapamıyorsa halimiz harap demektir. Yapılacak şeyler var Stekhörst, şimdi benimle gel ve siz müfettiş, siz de gelin. Bakalım bu katili ellerinize teslim edebilecek miyiz? Kendinden geçmiş halde yatan adamı hizmetçi kadına bıraktıktan sonra üçümüz birlikte ölümcül gölete indik. Çakılların üzerinde zavallı adamın bıraktığı havlular ve kıyafetleri duruyordu. Yavaşça suyun etrafında dolanırken ekibin geri kalanı da peşimden geliyordu. Su çoğu yerde sığdı. Sadece kayalıkların tam dibinde, kumsalın çukur yaptığı yerde 1-2 metre derinliğe ulaşıyordu. Yüzmek isteyen biri haliyle buradan girmek isterdi. Kayaların üzerine çıkıp aşağıdaki çukuru incelemeye koyuldum. Havuzun en derin ve durgun yerine gelmiştim ki gözlerim aradığım şeyi nihayet buldu. Sayania diye bağırdım keyifle. Sayania, huzurlarınızda aslan yelesi. Elimle işaret ettiğim tuhaf şey gerçekten de bir aslanın yelesinden koparılmış bir tutama benziyordu. Sarı lülelerinin arasında gümüşü çizgilerle salınıp duran bu kıllı yaratık bir metre kadar aşağıdaki bir taşın üstüne gelmiş yavaşça açılıp kapanarak ilerliyordu suyun içinde. ''Yeterince kötülük etti ama artık sonu geldi.'' diye bağırdım. ''Bana yardım et Stakers, şu katilin işine bitirelim.'' Kenardaki büyük taşlardan birini suya ettik. Dalgalar durulduğunda taşın aşağıdaki çıkıntısının üzerine inmiş olduğunu gördük. Taşın altından çıkan sarı tüyler ise kurbanımızın altında kaldığını gösteriyordu. Suya yayılan yağlı sümüksü bir sıvı yavaşça yukarı doğru çıkıyordu. ''Bir şey anladıysam ne olayım?'' diye atıldı müfettiş. Neydi bu Bay Horns? Doğuma büyüme buralı biri olarak ben bile hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Sussex'te böyle şeyler olmaz. O konuda haklısınız diye karşılık verdim. Fırtına getirmiş olmalı. Evime kadar gelirseniz denizlerin bu büyük belalısıyla karşılaşmış başka birinin korkunç deneyimlerine birlikte göz atabiliriz. Çalışma odama vardığımızda Murdoch'un doğrulu oturabilecek kadar toparlanmış olduğunu gördük. Etrafa boş gözlerle bakıyor, ara sıra gelen bir acı dalgasıyla titriyordu. Başına neyin geldiğini anlamadığını, birden vücuduna korkunç acılar saplanmaya başladığını, sudan dışarı çıkana kadar ömründen ömür gittiğini anlattı, zor da olsa. Bu kitap, diye söze girdim, küçük kitabı havaya kaldırarak, belki de sonsuza kadar karanlıkta kalacak bir meseleyi aydınlatmama yardım etti. Meşhur doğa gözlemcisi J.G. Wood'un Doğada adlı eseri. Bu alçak yaratıktan nasibini alan Wood her şeyi gayet açıkça anlatmış. Hayvanın tam adı Sayanea capillata'ymış ve bir kobra kadar tehlikeli ve ölümcül olabiliyormuş. Dilerseniz kısaca bir özetleyeyim. Yüzücü suyun içinde sarı esmer duyargaları ve lifleri olan, yuvarlakça salkım saçak bir şeye, büyükçe bir avuç aslan yelesine benzeyen bu yaratığı rastlayacak olursa hemen uzaklaşsın. Çünkü bu korkunç deniz anası Sayaneya Kapilatadan başkası değildir. Bu hain dostumuz daha iyi tarif edilemezdi herhalde. Yazar daha sonra kent kıyılarında yüzerken karşılaştığı bu yaratıkla ilgili tecrübelerini anlatıyor. Dediğine göre bu deniz anası suyun içinde zorlukla seçilebilen liflerini 15 metre mesafeye kadar atabiliyormuş. Bu ölümcül çemberin içine düşen herkes hayati tehlike altındaymış. Öyle bir mesafeden bile az daha Voodoo'nun ölmesine neden oluyormuş. Hayvanın lifleri ciltte açık kırmızı çizgiler bırakıyormuş. Bu çizgiler yakından bakıldığındaysa aslında her biri kızgın iğneler batırılarak açılmış gibi duran noktalardan oluştuğu görülebilirmiş. Bölgesel acı anlattığına göre çektiği eziyetin küçük bir kısmını teşkil ediyormuş. Göğsüne saplanan acılar kurşun yemiş gibi yere yığılmasına neden olmuş. Nabzı bir an durmuş ardından kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atmaya başlamış. Bu yaratıkla bir göletin sakin sularında değil de dalgalı bir okyanusun ortasında karşılaşmış olmasına rağmen ölümden dönmüş. Sonrasında kendini aynada gördüğünde tanıyamadığını da anlatıyor. Yüzü bembeyaz kesilmiş, kırış kırış olmuş. Hayatını kurtaranın bir şişe bir endi olduğunu da ekliyor. Kitap burada, müfettiş size bırakıyorum. Burada yazanların zavallı MacPherson'ın hazin sonunu da anlattığında şüpheniz olmasın. Ben de böylece temize çıkarım herhalde diye söze girdi Ian Mordak hafifçe gülümseyerek. Ama sizi suçlamıyorum müfettiş. Sizi de Bay Holmes. Şüphelenmekte haklıydınız. Hapse düşmekten kurtulmak için zavallı dostumun kaderini paylaşmam gerekiyormuş demek ki. Hayır Bay Mordak. Ben zaten iz üstündeydim. Tasarladığım gibi erken davranabilseydim sizi bu korkunç acıdan da kurtarabilirdim. Peki ama nasıl bildiniz Bay Holmes? Ben önemsiz görünen ayrıntılara meraklı tam bir kitap kurduyumdur. Aslan Yelesi ifadesi bir şekilde aklımda kalmış. İlgisiz bir yerde buna benzer bir şey okuduğumu hatırlıyordum. Siz de gördünüz, suçluyu bu sayede bulduk. McPherson onu gördüğünde suyun üstündeydi herhalde. Ağzından duyduğumuz son sözlerin ölümüne neden olan yaratığın ismi olması hiç de şaşırtıcı değil. O halde ben aklandım, dedim ördak yavaşça ayağa kalkarak. Soruşturmanızın ne yönde ilerlediğini bildiğim için açıklamak istediğim birkaç nokta var. Bu genç hanımefendiyi bir zamanlar sevdiğim doğrudur. Ama dostum McPherson'ı tercih ettiğini öğrendiğim an mutlu olmaları için elimden geleni yapmaya karar verdim. Dışarıda kalıp onlara aracılık etme, mesajlarını taşıma görevinden çok memnundum. Güvenlerini kazandığım ve onlara çok değer verdiğim için bir başkası benden önce gidip münasebetsizlik yapmasın diye dostumun ölüm haberini ilk veren ben olmak istedim. Hanfendi'nin size bundan bahsetmemesinin nedeni de bana bir zarar gelmesinden korkmuş olmasıdır. Şimdi izninizle okula dönmek, yatağımda yatıp dinlenmek istiyorum. Stekhorst uzanıp koluna girdi. ''Son zamanlarda hepimizin sinirleri gerilmişti.'' dedi. ''Geçmiş geçmişte kalsın Mordak. Gelecekte birbirimizi daha iyi anlayacağımızı umuyorum.'' Birlikte iki dost gibi kol kola çıkıp gittiler. Müfettiş ise sessizce beni izliyordu. ''Nihayet çözdünüz işte.'' dedi heyecanla. ''Hakkınızda çok şey okumuş ama inanmamıştım. Bu harika bir şey.'' Başımı sallayarak karşılık verdim. Böyle bir övgüyü muhatap almak için kişinin kendi çıtasını epey bir aşağı çekmesi gerekir. Başlangıçta yavaştım, hem de çok yavaş. Ceset suda bulunsaydı gözümden kaçmazdı ya, neyse. Beni yanıltan havlu oldu. Onu görünce kurbanın suya hiç girmediğine karar vermiştim. Oysa zavallı adamın kurulanmaya fırsatı olmamıştı. Haliyle bir deniz yaratığının saldırısını akıl edemeyip doğru yoldan saptım. Neyse müfettiş, fırsatını buldukça sizin gibi emniyet güçlerine takılmayı severim. Ama bu kez Siania Capilata, Scotland Yard'ın intikamını feci şekilde almış oluyor.